Allah ﷻ min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Qul in kuntu وَنَحْنُ عَلٰى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ الشَّاهِد۪ينَ بِقَلْبِنْ سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün mavzuğumuz yine Peygamber Efendimiz, delilimiz, rehberimiz,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 Cenab-ı Halik-ı buyuruyorlar ki Estaizu Billah Kul in kuntum tuhubbun Allahe Fettebi'uni yuhbibkumullahu ve yevfir lekum zunubakum Söyle Habibim Muhammedim Resulüm Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz Muhterem Müslümanlar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 huzurundayım, Kabe'nin gölgesindeyim, beytini tavaf ediyorum Yüce Rabbim. İbrahim ve Ethem devam ederek böyle diyor. وَلَوْ قَطَاتَنِي فِي الْحُبِّ اِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُعَادُ Çilelerle beni paramparça etsen, her parşam bir dağ başında kalsa Yüce Rabbim, gönlüm senden gayriye,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 Koca Akif, koca şair, yolundayız. Ve milyonlarlık bir nesil yetişiyor elhamdülillahü teâlâ. Milyonlarlık bir yeni, taktase bir nesil. Muhterem Müslümanlar, İbrahim İbn Ethem'in bir beyti demiştim. Kabe'yi tavaf ederken sözü oraya getirdi. Öyle diyor, Ve in يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَطْ asaka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 arabalara takıp sokaklarda taşıdılar ve üzerine işlediler muhterem ünlüler. Biz, <gülüyor> yine biz, en küçük torunlarımızdan, en yaşlı amcalarımıza varıncaya kadar Allah'a kuluz inşallah. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <gülüyor>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 sallallahu aleyhi ve sellem niye tapıyorsunuz bu putlara elinizde yaptığınız taş ve tunç ve tahta değil mi bunlar <gülüyor> Mekke müşrikleri böyle cevap verdiler ma na'buduhum illa liyikarribuna ilallahi zülfe ma na'buduhum illa liyikarribuna ilallahi zülfe Kur'an-ı Kerim'de Ay-i Celle onların cevabını da Cenab-ı Hakk-ı buyurmuşlar ya Muhammed biz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 Cenab-ı Halık-ı Zülcelal, ile derhimizin levhasını, ser levhasını tezzin eden ay Celle'yi gönderdi. Ve Mevla böyle buyuruyor. قُلْ in كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ ve وَيَغْفِرْ لَكُمْ Muhammed'im, yüce elçim, Ali peygamberim. Böyle diyen Mekke müşriklerine söyle.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 Allah'ın Resulü bana tabi olunuz, başka yol yok buyuruyorlar. <gülüyor> duyuyor musun? Hacı kardeşim, hoca kardeşim, mümin kardeşim, asil kardeşim duyuyor musun? Fettabiuni <gülüyor> evet. Resulü zişana uymak, Resulü zişanın yoluna baş koymak,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 ve sünnet-ül hulefa-i râşidinel murşidinel diyor. Konya'lı kardeşlerim duyuyor musunuz? Bu şartlara, böyle günlere, gecenin karanlıkların dalgaları gibi zulmet fitne fitnelerin dalgalandığı günlere, her gün sabah ayrı bir fitnenin aleme yayıldığı günlere varırsanız aleyküm bi sünneti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 Sureti katiyede Hz. Muhammed'in sünnet ve yolundan Hayatı'nın akışı bir nefes ve saniye dahi çıkmasın Diplomana, hünerine, tahsiline, aklına az güven diyor Az güven diyor Yani tahsilliyim, akıllıyım Yo, yo. Mümin kardeşim ben senden rica ediyorum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 Hani fakülte mezunuydum, müterem Müslümanlar, e, devlet malı. Hani dedemizin bir sözü var Konyalılar, dedemizin bir sözü var. Bu mal ve servet bu lokmalarda tüyü bitmedik rahmi maaderdeki yetimin hakkı var ya, yetimin hakkı var. Ya 65 milyonun hakkı var. Nasıl bunu Allah korusun, soyup soğana çevirip de.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 Hadi bizim Konya tabiriyle baklava diyelim muhterem müminler. Hazreti Ömer sofraya bakınca böyle bir hayret ızhar ediyor. Hatun hayrula diyor bizim sofrada bugün bir değişiklik var diyor. Müslümanlar. <gülüyor> ya Niye bu rüşveti alıyorsun diye soruyorsunuz şimdi. Şimdi.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 Mevla her şeye kadir altı buçuk milyarın altı buçuk milyarın kalbi Cenab-ı Hak'ın iki kudret parmağı arasında İsterse şöyle çevirir isterse böyle çevirir ve Kur'an'ı Kerim ve maemruna İlla vahidetünkelem him Bil basar diyor Biz bir şeyi Murad ettik mi? Göz açıp yumuncaya kadar o ne kadar zor olursa olsun hallederiz buyuruyor Yüce Kudret. Evet. Muhtemelen evet. Bimliler, gelin hep beraber dua edelim. İyiye doğru, iyiye doğru, iyiye doğru, güzele doğru, kemale doğru inşallah. Asr-ı saadete benzeyen en güzel günleri görelim.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 görmek istiyoruz inşallah Teala. celleyi tekrar okuyorum billah. kul in kuntum tuhibbunallaha fettebiuni yuhbibkum allahu ve yafirlekum zunubakum Vallahu allahu rahim. habibim söyle onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz muhterem müminler peygamber efendimize tabi olunuz Allah'ın rasulüne tabi olunuz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 hakikate sevk et ya Rabbi Muhtemel Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in sünneti dedik ve diyoruz ki sünnetine tabi olacağız şu halde hocam bugünkü derste resul sünneti nedir mücmel olarak şahsiyetini ören amirler nelerdir Peygamber Efendimiz'in fazaili bir buketse la teşbih ve la temsil bu buketi meydana getiren güller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 onun sünnet ve yolundan ayırmadır. Evet muhterem Müslümanlar. Hz Ali soruyor. Ya Resulü sünnetiniz nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sünnetini şöyle tarif ediyorlar. Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım. Buyuruyorlar. El marifet re'su mali. Ya Ali. Marifetullah sermayemdir. Evet. Beşerin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 salatu selam okunursa müstehaptır tabi muhterem üminler. Musafaha ederlerse yaprakları sararmış ağacın yapraklarının döküldüğü gibi bütün günahları dökülür buyuruyor İslam. Şu halde bütün dertlerin ezelden ebede bir tek cilası var, devası var, iksiri var. İslam ve yine İslam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 Böyle bir cemiyete Hz. Fahri Kainat Cenab-ı Muhammed'in gelişinden sonra şu şeyi mınkıbeyi birkaç cümleyle anlatıyorum kesiyorum Müslümanlar bağışlayın beni Bilal-i Habeşi'ye Hz. Ebu Zer radıyallahu teala Anhuma kara karının oğlu vermiş. evvelce benden duydum Bilal-i Habeşi esmer olduğu için Ebu Zer de biraz Hadidül Meşreptir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 ben böyle cemiyet istiyorum. Tamam. Mı? Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. <Sessizlik> <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Kelimeyi tayyibe yi müciyesi müciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize gülerek ölmeyi nasip bu mukadder ile. Hakkı hak bülüp hakkı ıttıbak, batılı batıl bülüp batıldan içtinab eyleyen zümre Salihine ilhak eyle. Şeriatı, karra Ahmediyeyi, Muhammediyeyi, mustafa büyüye, ve ittibalarımızı yemen fe yevma mücdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasıfun. و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه